Aslında başlamak istediğim şey, ufak bir hatırlatma ile başlamak istiyorum. Kontrol ettim, en son 2012 yılında e, radyoda buluşmuşuz. Karı Sizin... olmuş mu? Hı. Olmuş hakikaten, bana da daha yakın <gülüyor> gibi geliyordu. Cage'in 100. doğum yıl dönümüydü. Doğru, doğru. doğru. Sizin e, seçme yazılarının yayınlandığı döneme denk geliyor. Hı hı. E, arada gidip geldiniz galiba Türkiye. Boğaziçi evet, Üniversitesi'nde. Evet, oldukça sık geldim. Evet faaliyet oldu galiba değil mi? Orada bir kısa bir parçam çalındı geçen Mayıs ayında. Öyle bir şey istemişlerdi. Oraya öyle bir yarı performans yarı müzik bir şey yazıp gönderdi. Uçurma doğru hep uçurumun kıyısında gibi geliyor aklıma. uçurma doğru lezzet lokantasında ile konuşuyoruz. Çok kısıtlı bir zamanda izleyici karşısına çıkacak burada. Hatta son günleri evet. e, içindeyiz maalesef öyle bir spesifik Hı -hı. E, Hı -hı. durumu var. Evet Salt'ın e, Galata Şubesi diyelim, Galata Şubesi'nin üçüncü hı hı. katında buraya özel üretilmiş bir dans tiyatrosu hı hı. E, olarak sunuluyor. E, nasıl çıktı ortaya? Mekanın taleplerinden önce sizin hakkınızda bir fikir vardı bu diye tahmin ederim. Ya e, Onu özetleyeyim hemen kısaca. E, yaklaşık bir yıl önce e, Salt'ın başında yöneticisi olan Vasıl Kortun, bize bir iş yap dedi. Çok eskiden tanışıyoruz onunla. Benim Amerika'daki işlerimi falan da çok iyi bilen biri. Iıı bin ay dolaş gözüne kestirdiğim bir yer varsa söyle dedi. Ben de bin ay dolaştım. Birden bu salona tesadüf ettim. Çok tuhaf bir salon burası. Yani şimdi orada oturuyoruz. anlatması biraz zor. Iıı bir duvarda yan yana dört kapı ve iki büyük pencere olan bir salon. Evet. Ve pencereler sokağa değil e, binanın içine bakıyor. Ve ardında bir koridor var. Eee anladığım kadarıyla burası eskiden <gülüyor> birtakım odalara bölünmüş. Sonra aradaki duvarları kaldırmışlar. Bu pencereler falan çıkmış. Aşağı yukarı sekiz buçuğa otuz metre bir büyük boş bir salon burası. Eee <gülüyor> O pencere ve kapıları gördüğüm anda ben dedim ki bu bana e, tiyatronun en temel e, ögelerini sağlayan bir duvar. Yani görünmek, görünmemek, iç mekan, dış mekan. Orada duruyor zaten. Evet. Olay. E, bununla oynayabilirim diye düşündüm. O zaman dedim işte bu salonu kullanabilirim. Tamam dediler. E, ve yani bu kadar olağanüstü bir yeri bize iki ay verdiler. İki ay, yani yedi haftadır buradayız biz. E, giren yok, çıkan yok, karışan yok. Ne yapacağımı soran olmadı. <gülüyor> e, ne yapmamı istediğini söyleyen olmadı. E, yani kesinlikle mükemmel bir ortam, mükemmel bir organizasyon burası. Çok, çok, dünyada çok az yerde bulunabilecek bir olanak. Yani bunu gerçekten müthiş takdir ettiğim bir şey bu. E, e, ondan sonra... Üç dört ayda bir gelmem gerekiyordu ailevi nedenlerden. Ben daha önceleri geldiğimde Mimar Sinan Üniversitesi'nin modern dans bölümünde kısa seminerler yapıyordum. Oradan tanıdığım bir takım öğrenciler vardı. Dansçı bunlar. Onlarla bağlantı kurdum. Ondan birkaç kişiyi yani toplam bir 12 çocukla falan konuştum diyebilirim çocuk diyorum çünkü hepsi 30 yaşının altında yani benden 30-35 yaş küçük bunlar ee, Onlar içinden bir 6 kişiyi seçtim kişi. ee, 4'ü dansçı kullanılan kişilerin ikisi performans tiyatro kökenli hı hı. Ee, öyle yani evet, bu dansçılar ve işte oyuncular farklı hı. kombinasyonlarla oyun boyunca gözüküyorlar toplandıkları anlarda oluyor. Nasıl çalıştınız ee, onlarla? Metin en başından belli miydi yoksa? Metin yok ki oyunda. Alıntılar var denebilir mi belki? Alıntılar vardı. Ee, yani ben yola çıktığım anda kendi, kendime bir takım sözler verdim bu iş için. Uzun zamandır yapmadım ben. Yani yönetmenlik çok uzun zamandır yapmıyorum. Ee, ama kafamda birikmiş bir yan fikir var tabii. Yani işin içindeyim o yazıyorum. Biliyorsun işte Cage ile uğraştım bir buçuk yıl falan. Evet. Ee, yani boş durmuyorum ama de canlı performans işini uzun zamandır yapmıyordum. Eee kafamda birikmiş bir sürü fikir vardı. Aşağı yukarı bir on aydır bu işi düşünüyordum ben kafamda. Eee ve sekans oluşturmaya çalışıyordum. Yani bunun ardından şu şunun ardından nasıl yapılır falan filan. Baştan kendime söylediğim birinci şey eee korkmam gereken bir neden olmazdı. Bir. Çünkü benim yaşım 64 oldu. Hiçbir beklentim yok. Eee başka yollardan sağlıyorum. Geri çağırmasar da umurumda değil falan. Yani çok çok özgür bir eee konumdayım. Artı eee <gülüyor> Burası da bütünüyle beni özgür bıraktı. Evet. Yani müthiş bir salon verdiler, ee, küçük bir bütçe ayırdılar çocuklara işte biz burada rahat rahat çalışıyoruz. Um, i̇kinci şey ben bildiğimiz tiyatro kalıplarına artık yani herhangi bir tiyatro ya da sinemaya gidemeyecek kadar e, antipati duyuyorum hatta şöyle söyleyeyim yani yanlış bir iş olduğunu düşünmeye bile başladım. Aktörlerle çalışmıyorum. Dansçıları tercih ediyorum. Çünkü yani haklı olarak aktöre şuradan şuraya yürü dediğin zaman şuradan şuraya yürüyen adam oynuyor. Dansçı oradan oraya yürüyor işte duruyor adam. Çünkü bedenin beden, konusunda beden. şey yapmış. Çok daha rahatlar metin ayrı bir yani tiyatro metni dediğimiz şeyin ayrı bir ortama ait olduğunu düşünüyorum ben. Yani tiyatro metnine edebiyat olarak bakıyorum. Çok güzel metinler var ama tiyatro metninin bir tarifname gibi kullanılmasını kabul etmiyorum. Yani çünkü burada canlı bir ortamdayız. İnsan insana yapılan bir işten söz ediyoruz. Tiyatro evet. dediğimiz odur. Eee onun dışında bütünüyle evinde oturup bir oyun yazan bir adamın direktiflerine göre ve uzun bir süreçten geçirerek e, arada yani tiyatro dediğimiz olayın bildiğimiz tiyatronun çok büyük bir kuyruğu var peşinde. Ta oyun yazarından başlıp işte yönetmeyi de kurumu ydu sahnesi di şu suydu evet. ve ben o kuyruğun tiyatroya aykırı olduğunu düşünüyorum tiyatronun gerçekliğini. Bu oyunun en güzel tarafı, bütün olayı e, zamanı ve sürecin algısını düşünerek oluşturmamız oldu. Bir nevi şey diye, gibi bakabilirsin, yani müzik prensipleriyle düzenlenmiş bir evet. gösteri ya da resimdeki kolaj gibi. Ama evet. yani, kolaj herhalde en doğru kelime bu iş için. Ee, ama iki tip kolaj var. Birisi Herhangi iletişimsel bir tarafı olmayan hı hı. E, figüratif resimleri düşünelim. Yani ya da farklı renklerdeki kağıtlar, hiçbir kendi içinde bir anlamı yok, yan yana koyuyoruz, hı hı. bir bütün oluşturuyor. O beni ilgilendirmiyor. Bilmiyorum zaten onu. Ben hareket etmeyen hiçbir şeye benim e, kafam çalışmıyor. E, ben şeyi düşünelim, yani gazeteden kesilmiş parçalar etraftan bulunmuş nesneler falan bunları yan yana getirerek bir kolaj yapıldığını düşünelim. Hı hı. Yani bunların tek tek kendi içinde çağrışımsal bir değeri var. Sketchler dizisi gibi. Ee, bir bakıma. Hı hı. Ee, bunları nasıl bağladık? Nasıl üst üste getirdik? Ee, oyunun esprisi o. Anlatabiliyor muyum? E, hayırlara vesile olsun diyelim. Sağlık olsun. Huzur olsun en önemli şeyler, ee, hem birey olarak, aile olarak, hem de toplum olarak huzurlu bir toplum olalım, sağlıklı bir toplum olalım. Güzellikler olsun, savaşlar bizden uzak olsun, putiklerimizden uzak da. olsun, doğal İçilik. afetler, felaketler uzağımızda olsun. Yakınımıza şans gelsin, şansa da ihtiyacımız var, ee, iyi yönetimlere ihtiyacımız var, iyi insanlara ihtiyacımız var. Bu nasıl var Bu benim bir açınızda. İlla adamın pekabalizmasını mı olacak? lütfen efendisi bu komşu ya. Bey, bu saniyesi mi? Hakan Bey, bu saniyesi mi? Hakan Bey, yani, tüm bunları kendisine görev edilen, sorumluluk edilen, elini taşın altına koyduğun cesaretine siyasiler Onları seçebilir. Onlar bizi seçilmiyor. Şapkayla, hiç imez. Gidip verdiğimiz insanlar için sonra da üzülmeyelim. Önce bir gün olsun. Seçtiğimiz e, kişiler, kişi bizi yanatmasın. Bakın, sabahleyin görev para. Bak şunu söyleyeyim. Şimdi bu birazcık Türkiye'nin farkı olabilir diğer yerlerden. Burada hesaplaşma lafı çok kullanılır. Yani kafamda John Cage'le hesaplaşarak kendimi bir formata soktum falan denir Hı -hı. değil mi? Hı -hı. Bu, bu beni çok rahatsız eden bir olay. Yani neden hesaplaşmak zorundayım ki? Yani bu benim hayran olduğum ve çok şey öğrendiğim bir adam. John evet. ee, Cage'le ama her dediğini emir gibi alıp şey değil. Yani benim de bir kişiliğim var, bir farklı bir geçmişim var. John Cage'le halleşmek desek çok daha doğru. Ee, aklıma yatan şeyler var, yatmayan şeyler var ve bir sürü şeyi e, rahatlıkla söylerim yani, o adamdan gördüm. Zaten bu, bu, şunu da söyleyeyim, bu 87 gibi bu bu performans formatı aklıma 87'de John Cage'in Europress diye bir parçasını izlediğimde gelmişti. E, muazzam bir sirk gibiydi orası, yani şimdi anlatması çok uzun sürer. Europress, Avrupa Operaları'yla dalga geçtiği çok çok büyük çaplı bir işi vardı Keyc'in. Onu gördüğümde hiçbir şey olmuyor fakat iki buçuk saat çıkmak istemiyorsun, izliyorsun. Hiçbir şey yok. Tema yok. Hikaye yok. Giriş gelişme sonuç yok. Hiçbir şey yok. Fakat iki buçuk saat büyük bir zevkle, hayretle oturup neyin ardından ne gelecekti izliyorsun. Bu neden böyle diye benim yıllarca kafama takıldı. mitin yok, hiçbir şey yok. Nasıl oluyor bu? Beni o götürdüğü şeye kafamda sirk ve vodvil prensipleri hmm. ne götürdü? Onlar da aynı şeyi yapıyorlar. Evet. Yani bir zaman çizgisi yaratılıyor. Birimler arasında direkt bir bağlantı yok. Hmm. Ama neyin ardından ne geleceğini hiç durmadan izliyorsun. Bak eee şunu söylemek istiyorum. Ya bu, bu bu oyunda ben buna cesaret edeyim dedim. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bunu bir deneyelim. Ne olacak? Bir. ikincisi eee ucuzuna kaçmayayım istedim. Ben minimalizm döneminde yetişmiş bir adam bir yerde New York'ta. Hı hı. Minimalizm eee çok önemli, çok etkili bir akımdı. Eee ama minimalizmin bir de bir manifesto niteliği vardı. Yani şöyle olacağına böyle de olabilir diyen bir tarafı vardı minimalizmin. Sanatlarda bu manifesto niteliğindeki işlerin tekrarlanması ben çok yanlış buluyorum. Yani çok basit örnek vereyim. Yani John Cage 1950'lerde piyanonun tellerini çekiştir çekiştiriyordu. Bir manifestu nitelindeydi o. Evet. Sonra bitirdi, başka tarafa geçti. Şimdi bu tarihte hala götürüp Steinway'in içini açıp telleri çekiştirmenin hiçbir anlamı yok. Yok. Yani oradan bir anlam çıkar yani o bir repertuara yeni bir eleman olarak katılmış olabilir o anlayış, o yaklaşım. Çok daha özgürletiştirici bir taraf var ama şimdi o özgürlükle yeni bir şeyler yapmak gerekiyor. Evet. Eee. Bu Bühner alıntısıyla biraz söylediğiniz şey mi sanki acaba? Nasıl? Oyunun içindeki Geyok Bühner alıntısı buna mu tekabül ediyor? Edebilir valla. O benim hayatımda karşılaştığım en en e, ulvi metinlerden biridir. Eee. Metin olarak şey gibi az öncesi mesela rol yapılması, karakter canlandırılması, hı hı. tema, öykü, hikaye bunların hiçbirini kullanmayayım dedim. Hı hı. Ama bir şekilde e, teatraliteyi nasıl sağlarım bunlar olmadan ya da yani. bunlar olmadan teatralite sağlanabilir mi? Ve de gördüğün gibi iyi ya da kötü... 70 dakika boyunca burada kimseden tıs çıkmadan, en ufak ayrıntıyı kaçırmadan izliyorlar. Evet. Ee, bir nevi bir şey gibi bu, film noir izler gibi izliyorlar. Sanki hafif bir detektif e, ya da kriminal bir olaymış falan gibi. Zaten o mekan da onu yaratıyor. Evet. Ee, yani evet. başardı onu. Izlemek o benim bu. için müthiş bir şey yani tatmin konusu. Ve hani belli se yani sekanslar yani tek tek şimdi hepsini tabii ki düşünemiyorum. Ee, hı hı. Öyle bir hafıza hareketi mümkün değil ama nasıl söyleyeyim? Mesela bir arabesk öğe. Yani hı hı. Oyunun içindeki arabesk hı hı. Hı hı. Onun bu sahneleme içerisindeki konumlandırılışı aslında arabeske bir tür yeni mana e, yüklendiği anlamına geliyor. Halbuki arabesk bizim nasıl diyeyim, toplumsal olarak zihnimizde, belleğimizde, repertuarımızda bir takım klişelere renk gelirken burada aslında hı hı tabirca ise yerel ya da işte milli denebilecek hı hı. konuların hı hı. bir nevi işte re gerçekleşiyor. Hı hı. E gibi geliyor. Yani şey e emin de değilim hangi metinlerin tam neye karşılık geldiğinden de. Sanırım Robespierre. Robespierre'den aldığım yani çok kabaca yaptığım bir derleme var oyunun sonunda. Evet. evet yani o metnin Bugün buradaki sahnenin içinde bizim zih, zihniyetimizde uyandırdığı çağrışımlar hakikaten çok kuvvet. Yani bir nevi aslında siz bu oyunu, e, metinleri de şey yaparken kolejine ya da işte e, samleciğini yaparken sanki hep bu, buradaki izleyiciyi hep akılda tutmuş ve Türkiye'nin doğru tabii, de akılda tutmuş gibi, gibisiniz doğru Tabii, tabii. Yani. yani ama yani ben e, burada doğru büyümüş bir insanım yani. Ve de New York'ta oturmak demek, yani Amerika'da oturmak demek değil, çok e, her kültürle bağlantıda ama Tabii. bu arada Türk kültürüyle de bağlantını kaybetmiyorsun hiçbir zaman. Şimdi, artı ben Doğu Anadolu'dan gelme bir adamım. Yani e, e, Doğu'da ve Güney'de büyüdüm ben, o adamın iliklerine işliyor Yani o, onları atmanın imkan yok. Ama bir şey söyleyeyim, mesela ben mitin Kullanıyorum metni dikkat ettiysen ezberletmiyorum. Ezberlettiğim anda oyunculuk başlıyor, rol kesmek başlıyor. Evet. Ama okutuyorum. Okunuyorum. Okutuyorum. Nerede, ne okutuyorum? Benim örneğin e, eski ahitten, incilden iki hikaye var. Evet. E, onları okutuyoruz. Şimdi onları dümdüz okumuyoruz yanına bir takım şeyler ekliyoruz, kalınlaştırıyoruz o olayı. Daha bir teatralite. Evet. Orada izleyicinin hem öyküyü izleyebilmesine çalışıyorum. Yani ilk amacım o. İkincisi, bir takım metaforlar varmış gibi gösteri fakat üstüne gitmeden açık tutmaya çalışıyorum. Onun için herkes kendi metaforunu kendisi bağlıyor, evet, aklına doğru. başka şeyler geliyor. Çok ucu açık metaforlar var oyunda bazı kasıtlı bile olmuyor bazen yani izleyici benim aklıma kırk yıl düşetsem gelmeyecek şeyler söylüyor oyun hakkında o açıklık çok önemli tema yok dedim şimdi ben örneğin Tevrat benim çok önem verdiğim bir metin çünkü bu dünyada şimdiye kadar en çok okunmuş en eski metinden söz ediyoruz ve Tevrat'ı okuduğunun zaman toplumsal yapının şablonlarını görüyorsun orada. En temel temalarını görüyorsun. Şimdi ben Tevrat'ı okuduğumda ve bunu kullanmak istediğimde oradan birtakım öyküleri, bu benim herhalde ideolojik yapım fa ya da geçmişim nedeniyle e, kadın konusuna, evet. kadın konusu dikkatimi çekiyor. Bu oyunda kadın, Olayı çok önemli yani bir dipte erkek. bir tema, kadın erkek ve özellikle de kadının yani Adam eşeklerini, öküzlerini, kadınlarını, çocuklarını aldı gitti dediği zaman O benim Benim için kayda değer ve evet. kullanmam gereken bir şey olarak görülüyor Onun dışında daha neler var yani Tevrat'ta O Tabii. pazarlıklar var bilmem Yani Bütün ana temaları orada görüyorum Ondan sonra siyasi olayda bakıyorum. Siyasi retorikte bunun nereden geliyor, nereden geliyor beni götürüyor, Fransız devrimine götürüyor olay. Bütün bu jargonun ilk çıktığı Doğru. yerler burası. Kim bu jargonu en çok kullanan? Bakıyorum Robespierre'in konvansyondaki konuşmalarına bakıyorum. Müthiş. Bütün jargonu koymuş adam ortaya. Yani e, o ilginç geliyor. Mesela ben olmasam bile benim annem, babam, bizleri yetiştiren insanlar bu ülkede radyoyla büyüdüler. Evet. Ve radyoda Türk klasik müziği, daha doğrusu sanat musikisi dedikleri müzikle büyüdüler. Ve bu kültürel kodlar damardan giriyor insana tabii. Yani e, muazzam, belirleyici bir tarafı var bunların. Yani Eskiden televizyon yoktu. Benim anne babam, hepsi radyo kuşağı bunların. Hı -hı. Ve o radyoda o Türk sanat musikisi çalınıyor. Tesadüfen yani üç dört yıl önce annem e, bunlardan birini dinlerken televizyonda hı hı. Perişan Saçların adlı parça çıktı. Ben onu hep şey sanırdım, birinci tekil. Perişan saçlarım, benim saçlarım. Hı hı. Meğerse senin perişan saçlarınmış. Bir adam neden bir kadının perişan saçlarına güzelleme yapar e, diye birden aklıma geldi orada. Ondan sonra devamına bakıyorsun kaçma gel sevişmek çağıdır diyor falan. Oradan ben şey yaptım. Bizim pan yayıncılığa gittim. Oradan dedim ki ya var mı sizde bir güfteler kitabı falan? Hı hı. Var dediler. Oturup olsa internette de bol miktarda var. Türk müzikisi, klasik Türk müziğinin güftelerini bir ay kadar inceledim ben. Yüzlerce ve hayretler içinde kaldım. Yani ideolojik açıdan korkunç şeyler var orada. Elden ee, ele dolaşan bir gül gibisin mesela. Neler var canım? Yani adam şimdi kalacaksan mı bu çağın, bu güzellikse olacak. O samur saçlara bir günde beyazlar dolacak. Şimdi niye bir insan bir insana böyle bir şey der? Yani ayıptır. <gülüyor> Anlatabiliyor En fakat Türk müziğinin bakarsan yani yüzde otuzu, hepsi tabi erkekler tarafından evet. yazılmış bunların. Yüzde otuzu kırkı sızlanmak üzerine terk edilmişlik falan. Geriye kalan yüzde otuz kırkı da e, kendisine yüz vermediği için e, kadına hakaret eden evet. güfteler yani bunlar. Ve en tuhafı da bunları kadınlar söylüyor erkeklerden çok. E, yani internete git şu şarkıyı kim söylemiş diye bak. Eziyet gibi yani kadınları resmen. Yani e, canım e, yani bu güzellik solacak falan. Bir erkeğe bu güzelliğin solacak denmez bu toplumda belli yani kime hitap verildiği evet. Ve bunu yana yakıla kadınlar söylüyorlar orada. Güfteye hiç dikkat edilmiyor. Bu oyunun sonunda parça kullanacaktım bu şeyi bu güzellik kalmaz parçasını. E, orada sözleri falan göstermiyorduk. E bir provada baktık ki gelenler hiç sözleri falan dikkat etmiyor. Hı -hı. Yani burada kasıtlı olarak çalmamıza rağmen dediler ki yani ne var, niye bunu çalıyorsun? Ya dedim, sözleri duymuyor musunuz? Yani de, bu genç güzel çocuklara bir hakaret var burada yani. E, yok dediler yani sözleri yazılı olarak falan duvara projeksiyon falan yapmazsan kimse anlamaz, dinlemez. Çünkü herkes sözlere dikkat etmeden evet, Türk mi? müziği dinlemeye alışmış burada. Mesela yani. Bir tür eşitlik müziği. Hayatımızın eşlik müziği gibi. Belki de o yüzden. Hı? Hayatımızın eşitlik müziği yemek yer. Yani yani evet. Yemekle çıkıyor. evet. Yani, yani burna koy müziği. yemek kokuları geliyor. Soğan kavruluyor falan. Evet, yani Hal, halbuki bir tür derin bir var. Bu arada o sizin ortaya koydunuz, birleştirdiğiniz haliyle o parçalar arada da benim içler arabesk şeyine kanalında arabesk demesten. diyorsun sen. Evet. E var vardı bu benim ben daha da Filistin'e gittim işin. Evet evet. O, hani yani. arabeskin nereden çıktığına dair <gülüyor> ya, da, soruyu tabii tabii tabii, tabii, tabii tabii Ne kadar sıkıcı. Değil mi? hep önce gömlek giyer önce gömlek. Ardından pantolon gömleğin üstüne çekilir. Gece yatağa girilip sabah olunca sabah olunca geri çıkılır. Ve hep önce Ayağın biri atılır, ardından öteki. Önce biri, ardından öteki. Bunun gün gelip başka türlü olacağını ummak imkansız, çok çok acıklı dur. Kaldı ki bizden önce milyonlarcası bunu böyle yapmış. Bizden sonra da milyonlarcası aynını yapmaya devam edecek. Ve üstüne üstlük Hepimiz iki parçaya ayrılmışız. İki parçaya. Ama parçaların ikisi de aynı şeyi yapıyor. Her şeyin bir de kopyesi şartmış gibi. Bütünüyle çok acıklık Şimdi çok az kaldı, 23 ve 24 Ekim'de performanslar var. Evet. evet. Sonra tekrar İstanbul'da, zaten burada sahnelenecek sahnelenecek başka bir yol Şimdilik yoktur diyor. Evet, saygılar. çünkü mekana çok özel bir olay. Bilmiyorum, konuşuluyor. Hı -hı. Tekrar bunun burada bırakılmaması gerekiyor gibi şeyler var. Festival'e çok uyar diyorlar. Fakat festivalin bir kuralı varmış. Ee, festivalde açılmış oyunu festivalde gösteriyor, göstermiyorlar. Görüşmeler. Ne on, nedir onun anlamı bilmiyorum ama yani böyle bir, bir prensip varmış. Ee, yani bilmiyorum ne olacağını kesinlikle yani, bilmiyorum. Ben en azından aldım aldığım tüyo, tüyo uyarınca şeyi söyleyeyim. Cuma cumartesi var zaten gösteri. Rezervasyon alınmıyor ama hava yağmurlu. İstanbulların yağmura verdiği refleks malumdur. Gelmeyenler olacaktır. En azından Olabilir bir yani. şans denemek gerekiyor. Bir de şu Paçacı hakkında bir şey söylemek ister misiniz? Tabii tabii. Ee, Löp Paçeci, Löp Löp ben Tartus'ta e, Tartus'ta büyüdüm. Orada e, Löp Löp Supi diye bir lokal kahraman vardı. Yani şey herkesin sürekli küfür ettirmek için kızdırdığı bir adamdı. Suratı asık ama şeydi yani bilge Hı -hı. E, şehrin şeyi gibi birazcık soytarısını ne diyeyim nedir yani şehrs bir usulü bir adamdı yani. E, yani çok iyi hatırlamıyorum ama çok küçük felaket salaş üç, bir, bir tencere paça bir tencere pilav falan olan iğrenç bir ufacık bir lokanta vardı. 3-4 tane böyle yağlı muşambalı masası falan. Ee, şey standarttı yani kapının önünden geçen kafasını sokup yiyecek ne var diye sorardı. O da Küfürle işte gelin bakın neler var göstereceğim size falan filan. Yani kepçeyle adam kovalar bilmem ne yapardı falan. E, tepesinde e, uçurma doğru lezzet lokantası yazardı. Ben o yani e, çocuk yaşta onu görüp bu ne biçim mizah duygusu diye e, apışıp kalmıştım ve biliyordum. Yani bu yıllardır aklımda ve bir gün bu ismi kullanayım diyordum. Burada bu olayın ne isim verelim derken. O geldi. Şey yani gelin afiyetle yiyip geberin der gibi bir başlıktı o adam milleti <gülüyor> yaptı. O aklıma geldi. Sordum sağa sola. Evet bu çok çarpıcı enteresan bir şey başlık olur. E, tabii herkesin aklına şey geliyor. Türkiye'nin şu anki durumu Boşurum geliyor. Hali. Oraya bir metafor gibi de oluyor. Benim öyle bir niyetim yoktu koyarken ama öyle öyle bir çağrışım da var yani. Şimdi. Evet, tüm Robespierre'lerle vesaire. İnanın o çağrışım çok yakın yani en azından şu an sahnelendiği gün bu günlerde yani. Evet o yani. Çağrışımdan kurtulamayabilir diye tahmin ediyorum. Doğru doğru yani. Evet doğru. Peki diyorsunuz ki o zaman gelin izleyin. E gelin izleyin ama yani iki gün kaldı. Gebedim belki. <gülüyor> Cuma cumartesi. Yani. Peki çok teşekkürler. Oldu, çok sağlıksın. Sağ